1006 altı numaralı konu, İbni Ömer'in, Ebu Bekir, Osman ve Ebu Ubeyde hakkındaki sözleri, İbni Ömer, Kureyş'ten üç kişi vardır ki, yüzleri yönünden insanların en güzelleri olduğu gibi ahlakları ve hayaları yönünden de insanların en sabit olanlarıdırlar, seninle konuşurlarsa, yalan söylemezler, kendileriyle konuşursan, seni yalanlamazlar, onlar Ebu Bekir, Osman bin Affan ve Ebu Ubeyde bin el cerrahtır, dedi.